Onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde evet o tanıyıp bekledikleri peygamber kendilerine gelince onu inkâr ettiler. Bu sebeple Allah'ın laneti de kâfirlerin boynuna olsun.